Türkiye Gazetesi Radyo Televizyonu TGRT sunar. Emir Sultan 2 Sahibi Enver Ören Genel Yayın Yönetmeni Rahim Er Program Yönetmeni Ümit İsmailoğlu Senaryo Hüseyin Aydemir Yayını Hazırlayan Niyazi Hancı Sayın dinleyiciler, şimdi programımızı dinlemeye başlamadan önce İlk kaseti hatırlamaya çalışalım diyor ve yeri gelmişken birinci kasete gösterdiğiniz sıcak ilgiye teşekkür ediyoruz. Kahramanımız Rüzgar Halil bir kamyon şoförüdür. Kamyonu çoktan yüklenmiş, Bursa Nakliyat Garajı'nda sabırsızlıkla Muavi'nin gelmesini beklemektedir. Aynı zamanda rakip firmanın şoförü Fırtına Rıza'nın kamyonu da yüklenmiş, yola çıkmak üzeredir. Muavi'nin gelmeyeceğini anlayan Halil, Tam yola çıkacakken yanına bir ihtiyar gelir. Halil'den kendisini de yanına almasını ister. İsteğe razı olmayan Halil, daha sonra yumuşayarak ihtiyarla birlikte Trabzon'a doğru yola çıkar. Şimdi Rüzgar Halil fırtına rızı arasında Trabzon'a kadar sürecek amansız bir yarış başlamıştır. Bu heyecanlı yolculuk esnasında Halil ile ihtiyar sohbet etmektedirler. İhtiyar emekli öğretmendir. Trabzon'dan Bursa'ya Emir Sultan Hazretleri'nin türbesini ziyaret etmek için gelmiştir. Fakat dönüş parasını çaldırmıştır. Rüzgar Halil, ihtiyarın Trabzon'dan kalkarak Emir Sultan'ı ziyaret için Bursa'ya kadar gelmesini tuhaf bulur. İhtiyar, Emir Sultan Hazretleri'nin hayatını anlatmaya başlar. Halil, vakit geçirmek için ve laf olsun diye dinlemeye koyulur. Ama Buhara'dan İlahi bir işaretle mübarek Anadolu toprağına gelip yerleşen bu büyüğün ibretlerle dolu hayatı Halil'in alakasını çekmeye başlar. Aynı zamanda Halil'in aklına çocukluğunda ninesinin öğrettiği bir dua gelir fakat bir türlü hatırlayamaz. Rakip kamyonun şoförü Fırtınarız'a onları amansız bir şekilde takip etmektedir. Tek gayesi de ne pahasına olursa olsun Halil'i geçip Trabzon'a varmaktır. Bu tehlike anlarında İhtiyarın anlattığı menkıbeler Halil'e o güne kadar duymadığı değişik bir zevk vermektedir. Halil daha önce içinden gevezelikte suçladığı İhtiyarın bu defa mümkün olsa da hiç durmadan anlatmasını arzulamaktadır. İhtiyar anlatır. Yıldırım Bayazıt Avrupa'da bir kaleyi muhasarı etmiştir. Fakat aylar geçtiği halde kale bir türlü düşmez. Tam askerin yorulup. Kuşatmadan ümitlerin kesilmek üzere olduğu günlerde bir sabah beklenmedik bir olay jeryan eder. Kale kapısı içeriden açılır ve zafer müyesser olur. Yıldırım Han, kale kapısını açan şahsı daha evvel hiç görmemiştir. Derhal bulunup huzuruna getirilmesini emreder. Fakat kimse bu meçhul gaziyi bulamaz. merak ettim. Kim açmış kapıyı, anlatsana. Sırası gelince anlayacaksın. Sabırsızlanma. Yıldırım Han merak ede dursun. Öbür yanda Emir Hazretleri, Güler Yüz, tatlı dil ve hasta kalplere şifa veren sözleriyle insanları Eshab-ı Kiram'ın yoluna çekiyordu. O oh, hangi yol baba? <gülüyor> Herhalde E-5 yolu değil. Dört büyük halife, eshab kiram ve İslam alimlerinin sevgili peygamberimizi takip ettikleri yola, ehli sünnet yolu denir. İşte Emir Hazretleri bu yola çekiyordu insanları. Kardeşlerim, her günü son gününüzmüş gibi tamamlayın. Alemlerin efendisini ananızdan, babanızdan, eşinizden, çocuklarınızdan daha çok sevin. Onun halifelerinin ve eshabının yolundan ayrılmayın Nesebinizle, akçanızla, namınızla övünmeyin Yalan söz söylemeyin Bir cemaate selamsız girmeyin İlim öğrenin, tembel olmayın Tembellik hastalıktır Fazla yemek ve fazla uyku tembellik yapar Her türlü kötülükten kaçın Bir kadınla nikahsız oturmayın Ak sakallı da olsanız cihadı bırakmayın. Kur'an-ı Kerim rehberiniz olsun. O nurdur ve dost doğru bir yoldur. Kur'an-ı Kerim'in her harfinde yüz bin derde yüz bin şifa vardır. Ondan ayrılmayın. Bütün hırsları, kinleri ortadan kaldırın. İnsanları sevin ve onlara hizmet edin. Evlada yapılan babaya yapılmış sayılır. Kullara hizmet... cenabı hakkı hoşnudeder almayı değil vermeyi öğrenin iyiliği saçarak yapın ya baba ben hala duayı hatırlayamadım maşallah sen her şeyi teferruhatına kadar biliyorsun ya nasıldın yattım sağıma ezan yok ya öyle değildi hatırlarsın evlat hatırlarsın çok kolay Ve çocukların bile bildiği bir dua o Eğer şu Rüzgar Halil'i unutursan hatırlarsın Yok baba ben Rüzgar Halil'im Bu benim namım Yürü koca kamyon yürü de Halil'in namı yürüsün Şuraya bak Rıza yine dibimizde Allah vera gene bir delilik etmeye Uyma şuna evlat Sen anlatmaya bak be babacığım Ne oldu? Yıldırım Bayezid ile Emir Sultan karşılaştılar mı? Yıldırım Han'ın bir kızı vardı. Kundi Sultan. Güzellikte ve fazilette eşsiz, iffetli ve edepli bir sultan kızı. Bir gece yatsı namazından sonra yattığında bir rüya gördü. Rüyasında Peygamber Efendimiz, ''Kızım, sen evlatlarımdan Muhammed Emir Buhari ile evlen.'' diye... Emir buyurmuştu. Uyanıp tekrar yattı, yine aynı rüyayı gördü. Yanlış anlaşılacağından korkarak kimselere bir şey söylemedi. Ertesi gece efendimiz aynı emri tekrar buyurunca bunu ahlakına güvendiği hizmetçilerinden birine açtı. Hundi Sultan Emir Buhari'yi hiç görmemişti. Acaba bu rüyadan haberdar mıydı? Bunu Genç bir kızın sorması hiç de uygun değildi. Ama Emir, alemlerin efendisindendi. riayetsizlik edemezdi. Sarayın emektarlarından biri Emir Hazretlerine geldi. Şey efendim. Buyur kardeş. Efendim. Ee... Söyle kardeşim, ne istersin? Şey. De hadi, de be kardeşim. Efendim, ben ben. E... Ha anladım. Anladım. Saraydan geliyorsun. Evet emirim. Hundi Sultan'ın gördüğü rüyadan haberdar olup olmadığımı öğreneceksin. Emirim mi? Malumumuzdur. Bizim nikahımız manevi alemde kıyılmıştır. Ama nikahın bir de şerif şerif üzere aramızda akdedilmesi şarttır. Hanımız seferde olduğundan validesi devlet hatuna dünür gönderip kendisini isteteceğim. Ya Rabbi... Her şeyi nasıl da anladı Çok büyük bir zat Emirim Ne olur beni de kapınıza kabul etseniz Burası peygamber hoca Kapısı herkese açık İsteyen kavuşur Hadi Şimdi git işittiklerini anlat Daha sonra Saraya dünürler gitti Yıldırım an seferde olduğundan Hundiye Sultan'ı Devlet Hatun'dan istediler. Devlet Hatun gelenleri kovmadıysa da kovmaktan beter etti. E nasıl yani? 40 deve yükü altın istemişti. Vay be! 40 deve yükü altına ne paramı <gülüyor> vermem demenin öbür adı yani. Emir Hazretleri şartı kabul etti. Ne diyorsun baba? Nereden bulacak o kadar altını? <gülüyor> Onlar Allah adamı oğul. Dereden de bulurlar, tepeden de. Devlet hatundan memurlarını atıcılar deresine yollamasını istedi. Bu halde sultan inanmadı ama iş olsun diye denilen yere kırk deve ile adamlarını gönderdi. Gelenler önce kur sesinden başka bir şey duymadılar. E, hani ortalarda kimse yok? Ne Emir Buhari ne de altınlar. Aa, aa, boşuna geldik burada. Sabırlı olun hele bekleyin. Tan yeri ağarmadı henüz. Boşuna geldik tabii. Bir derviş nereden bulsun kırp deve yükü altını? Sabırlı olun derim size. Söylenmeyin. İşitmediniz mi emirin kerametini? Hangi kerametini? Durun da anlatayım size. Emir hazretleri bir gün abdest alırken... ...yanına şehirden biri gelmiş. Emir hazretleri... ...şehirde bizim için ne derler diye sormuş... Gelen kimyaya maliktir derler demiş. Bunun üzerine emir hazretleri kimya demiş. Kimya odur ki akan su saf altın olur. Lakin der demez akan sular altın olmuş. Saf altın. Gelen şahıs emirin ayaklarına kapanmış. Emir hazretleri ellerine bakıp sözümüz hikaye etmek içindir. Murat değildir deyince de Altın tekrar su olmuş. Aa yani şimdi emir hazretleri murad etti diye şu derede mi altın olacak? Neden olmasın oğul? Evliya hak dostudur. Onlar dilerse Allah yaratır. Eee şafak söktü. Nerede kaldı Emir Buhari? Aa işte geliyor. Tepeye bakın. Geliyor. Yahu elini kolunu sallayarak geliyor. Yanında ne altın var ne de bir kimse. Sus. Sus da bekle hele. Selamünaleyküm. Aleyküm Aleykümselam. Selam. Cümleniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Zahmetler oldu. Hoş bulduk ya Emir. Altınlar için Devlet Hatun, Deveci Başı Hasan Ağa kulunuzla... ...şu karındaşlarımı yolladı. Bilirim. Hadi buyurun. Çuvalları doldurunuz. E, e, ne dolduralım Emir'im? Şunlar. Aa nerede yaptın? Burada kum, kum ve suyan evet, başka. Evet. Bir şey. kum Yok. Bunlar. evet Kum. Nerede oh. altınlar? İşte. Altınlar nerede? Üzerinde duruyorsunuz ya. Oh. Hadi. Hadi ne duruyorsunuz bire? Duymadınız mı? Sarılın küreklere. Doldurun. İyi de, ne dolduracağız ki? Neyin üzerine basıyorsanız onu. Allah Allah. Kum bu. Evet kum. Hadi söyleneni yapın. Ama devlet hatun bizden altın bekler Susun bre ne diyorsak onu yapın Mesul olan biziz Hesabını biz veririz Bakın Ben ilk çalı doldurdum bile eh, Madem öyle Hadi dolduralım bakalım Hak hala hazretleri Hepinizden razı olsun Hikayeniz Kıyamete kadar söylensin Altınlar şevketli padişahımıza Helali hoş olsun ise geldik. Amma da sıcak. Biz de yorulduk develerde. Bizi ahmak yerine koyuyorlar. Eee evet, saraya varınca ne olacak? Kum getirdik sultanım mı diyeceğiz? Alay edecekler bizle. Emir Buhari ne dedi bize? Hikayemiz kıyamete kadar söylensin. Kıyamete kadar alay edecekler bizle. Doğru. Doğru. Ben kendimle alay ettirmem. Bu kumu döküyorum. Dur dur ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bakın, kum bu, kum. Evet, doğru. kum. Taşımıyorum, doğru. ben de döküyorum işte. <gülüyor> ben de döküyorum. Yapmayın ahalar, etmeyin beyler. Hiç <gülüyor> sizin bildiğiniz gibi değil. Bence bildiğiniz gibi değil. Nasıl bildiğimiz gibi değil. Basbaya kum işte. Biz inşaat işçisi miyiz? <gülüyor> Bana acıyorsanız etmeyin ağlar. Tekrar doldurun onları. Hayır, Hayır. doldurmayın. Kendimize alay ettirmeyiz. Alay edilmeyeceksiniz ama... Mahcup olacaksınız Neden ağa biz ne yaptık ki Şimdi göstereceğim size İşte benim devedeki çuvallar Onları da ben döküyorum ha Alın Aman yarabbim altın. Ya altın. Altın. Altın, evet, evet, altın Yazıklar olsun Görmek istiyordunuz İşte görün İyi ama bizden kırk deve yükü altın istendi İki çuval değil ki Ardınıza dönüp torbalarınızdan Ne boşalttığınıza bir bakın Hepsi altın olmuş buraya. Saf altın. Bakın bakın bak. her yer altın olmuş. Her yer altın. Eyvah, Hı. ne ettik biz? Ah ah. ah. Hadi ağlar, çabuk hatamızı onaralım. Hadi, Altınları hadi. toplayıp tekrar dolduralım. Hadi. Bismillah. Bismillah. Hadi. Bismillah. Dolduralım. Hadi. Bismillah. Tamamdır. Altınlar hazır Gayrı gidelim artık Ama deveci başı nerede İşte orada Tepenin üzerinde kuşluk namazına durmuş buraya hala secdede Doğrulmadı bir türlü Ben gidip bir bakayım Beraber gidelim hadi Hiç kıpırdamıyor Seslensek mi Hasan'a bre Hasan'a Şimdi anladım neden bize etmeyin, eylemeyin diye yalvardı. Ne edeceğiz şimdi? Cenab-ı Hak bizlere de böyle ölüm nasip Sarı Sarığını kefen olarak kullanırız. Usulünle yıkayıp cenaze namazını da eda ederek bura cadet edeceğiz. Vay be! Kumlar altın oldu ha! Ah, ben kumlar altın yapabilseydim... ...bütün dünyayı satın alırdım. Eğer o mertebede olsaydın... ...gözün dünyayı görmezdi ki evlat. Ya, yine tuhaflaşma baba. Devlet Hatun durdu mu sözünde... ...sen onu söyle. Ve tabii... ...biraz da mahcup olan Devlet Hatun... Fundi Sultan'ı... ...Emir Hazretlerine vermeyi kabul etti. Nikahı... ...Molla Fenari Hazretleri kıydı. Bundan sonra... Bursalılar Emir Hazretlerine Emir Sultan demeye başladılar Fakat Birkaç fitne bas bu olayı çarpıtarak Yıldırım Han'a ulaştırdılar Evranos Bey Evranos Bey Nedir bu işittiklerim Kerimem Hundi Sultanı bir dervişin kaçırdığı doğru mudur Biz de işittik Lakin pek itibar etmedik Bak Biz burada cenk ederken payitahtta neler olurmuş Padişah kızına bile el uzatılır olmuş ha Bu haberi bir fitne basın çıkarmış olduğundan şüphe ederim sultanım Ateş olmayan yerde duman tütmez Evranos Kırk yiğit sipahi hazırlansın Tiz Bursa'ya varıp o dervişin başını bana getirsinler Sultanım Ne donursun Evranos Haber ver tiz yola çıksınlar Fermanınız baş üstüne sultanım Evranos... Buyurunuz hünkârım... Bize o kale kapısını açan Serdar'ı bulamadınız mı? Yoktur sultanım... Nereye kaybolur? Kalanın içinde... Sen durma Evranos... Kırk yiğit tiz yola çıksın... Ne oluyor Halil... Tekerlek mi patladı? Yıldırım Han'ın topu değil herhalde. <gülüyor> oh. Bu <rıza> bize çarpıyor. <gülüyor> Allah Allah. Delirmiş olmalı. Yanımızı uçurum. Sıkı tutun baba. Sonuna kadar gaz veriyorum. Arayı açtık ama hala hızlı geliyor. Yetişemez meraklanma. Tam yerinde kestin hikayeyi. Keşke her defasında senin gibi bir ihtiyar yanında olsa. İnsan yolculuğun nasıl geçtiğini fark etmiyor bile. Anlatsana. Nerede kalmıştık? E, Yıldırım'ın Bursa'ya kırk sipahi gönderiyordu. Emir Sultan'la Hundi Sultan'ın başlarını kesecekler. Hatırladım, hatırladım. Onlar Bursa'ya geldiklerinde o dervişin kim olduğunu öğrendiler. Ve doğruca Emir Hazretleri'nin evine yürüdüler. Emir Sultan... ibadetle meşguldü. Taceddin dışarıda kırk sipahinin önünü kesti. Durun! Ne istersiniz? Hanemiz'in fermanıdır. Hundi Sultan'la kaçtığı dervişin başlarını alacağız. Ne? Ne demektir bu? Hemen geri dönün. Han emrinden geri dönülür mü? Dönün. Bu işe fitne karışmıştır. Başlarını hanımıza götüreceğiz. Çekil yolumuzdan. Yazık olacak sizlere. Yazık! Neden yazık olacakmış? Dinle de gör Tacittin'i çiğneyip geçen kırk sipahi Emir Sultan'ın ibadet ettiği odanın kapısına yaklaştı Tam kılıçlarını sıyırmışlardı ki gayipten oklar gelerek kırkını birden delip geçti e? Demek hepsi öldü? Evet, evet Bir Allah dostuna ilişen iflah olmaz oğul Bunu çok iyi bilen Molla Fenari Daha büyük felaketlere mani olmak için Yıldırım Bayezde bir mektup gönderdi. Ne o Eronos Bey? Bir haber mi var? Beli sultanım. Molla Fenari size bir name göndermiş. Öyle mi? Aç bakalım. Okur. Baş üstüne sultanım. Dur. Ver bana. Ben kendim okurum. Sultanım. Niçin sarardınız? Haber kötü müdür? Eyvah Evranos eyvah! Ne ettik biz? Sultanım Bursa'dan bir felaket haberi mi var? Değil Evranos değil. Sen haklıymışsın. İşittiğimiz haber asılsızmış. Kızımızı kaçırmamışlar. Kızımız Resul-i Ekrem'in neslinden bizzatla evlenmiş. Nikahı Molla Fenari kıymış. Mümtaz bir kimseymiş. Bak Hazret diyor ki Rum iklimine böyle bir kimse ayak basmadı. Siz onu Buhara'dan getirseydiniz şeref ve şanınız artardı. Böyle eylemediğiniz halde ilahi irade üzere memleketimize gelen bu zat sebebiyle sultanı enbiya hazretleriyle dünür oldunuz. Sultanım, ne devlet, hamdolsun. Sultanım o halde ferman buyurun. Bursa'ya gönderdiğiniz yiğitleri geri çağırın. Ah heyranım seyma ah. inkarımiyetlerimiz katliçin o emrin derya varınca gayipten gelen oklar tarafından vurulmuşlar. Takdir böyleymiş. Molla Fenari şayet o zatın kılına halel gelirse bütün şehrin helak olacağına şüphem yoktur diye yazmış. Hazret padişahım diye benden çekinmez. Doğru bildiğini söyler. Merttir mollam. Öyledir sultanım. Şimdi iki kimseyi merak ediyorum Evranos. Biri damadım Seyit Emir Buhari öbürü Engiros kalesini bize açan Serdar. Allah'tan ahir ömrümde bu ikisiyle karşılaşmayı niyaz ederim. İnşallah sultanım. Say baba kale kapısını açan Serdar kimdi? E hani anlatacaktın? İşte şimdi anlatıyorum. İyi dinle. Yıldırım Han Muhteşem bir zaferle Bursa'ya döndü. Hamdolsun Evranos Bey. Bursa'yı görmek bir daha nasip oldu. Hamdolsun Sultan. Erguvan kokusu. Özlemişim bu kokuyu. Şu Bursa değişmiş gibi geldi bana Evranos. Bizi selamlayan şu tebaaya bak. Nasıl da güler yüzleri. Zaferinize sevinirler. Hayır koca Evranos hayır. Daha bir başka gülüş bu. Hünkârım. Meydanda Bursa adısı Molla Fenari ve şehrin büyükleri beklerler. Öyleyse varalım yanlarına. Evranos. Buyurun sultanım. Molla Fenari'nin yanındaki kimdir? Bilmem sultanım. Hiç görmüşlüğüm yoktur. Bu o Evranos. Bu o. Bize Engüroz kalasının kapısını açan Serdar. Sendin. Engüroz Kalesi'nin kapısını açan Serdar sendin. Gazanız mübarek, zaferiniz daim olsun Sultan. Senin de gaza mübarek olsun. Sen de bizimleydin. kapısını açan asker Emir Sultanmışa Allah Allah Allah Allah! Emir Sultan ya! Tuhaf buldun değil mi? Töbe baba! Tuhaf bulmak yok artık. Emir Sultan dedim mi tamam. Kabul ederim. Devam et. O gün Yıldırım Bayezid kale kapısını içten açarak zaferi temin eden Serdar'ın damadı Emir Buhari olduğunu öğrendi. Atından inerek onunla kucaklaştı ve Göz yaşlarını tutamayarak ikisi de ağladılar. Daha sonra Yıldırım Han ile Emir Sultan çok yakın arkadaş oldular. Yıldırım Bahezid bu büyük veliyle her kararından önce istişare ederdi. Bu arada Ulu Cami'nin inşaatı bitmişti. Açılış Cuma günü yapılacaktı. Yıldırım Han ilk namazı Emir Sultan'ın kıldırmasını rica etti. Ya emir, kapıları sen aç ve ilk namazı sen kıldır. Bu şeref senin hakkındır. Hayır hanım, Bursa beldesinde Emir Buhari'den çok daha büyük zatlar var. O şerefi bana değil, Şeyh Ebu Hamidettin'i veliye vermelisiniz. Kim ola ki bu Şeyh Ebu Hamidettin? Hani bir ekmekçi koca var, somun satar çarşıda pazarda, ulu caminin amelesine de ekmek satmıştır. Belki işitmişsinizdir Somuncu Baba derler İşte o Ebu Hamid i Aksaray'dır Evet Bursalıların Somuncu Baba deyip Bazen latife ettikleri zat Aslında Evliyanın büyüklerindendir Ve Emir Hazretlerinin teklifiyle Yıldırım Han'ın emriyle Kutbeyi Somuncu Baba okudu Tuhaf İnsan bir başkasının kendinden daha yüksek olduğunu nasıl düşünebilir? Tasavvuf terbiyesi alanlar böyle düşünürler. <gülüyor> İyi ama şu Rıza'nın benim geçmesini hiçbir zaman isteyemem. Ama geçiyor bak. Merak etme yol vermem ona. Ama o yine de geçiyor. Ben yavaşladım da ondan. Neden yavaşladın? İleride trafik polisleri var. Korktun mu? Bir yakalarlarsa ceza yazarlar... ...biz de yarışı kaybederiz. Neden ceza yazarlar? E, Kaidelere uymadık diye. Ha, peki evlat. Trafik kaidelerine uymayınca... ...ceza görmekten korkuyorsun da... ...Allah'ın emirlerine uymadığın için... ...cezalandırılmaktan... ...niçin korkmuyorsun? Ama trafik polisleri beni görüyor. Allah-u Teala da görüyor seni. Melekler... ...iyi ve kötü amellerini... Yarın eline verilecek deftere yazıyorlar. Ne dedin ne dedin? Melekler dedim. Ah, tamam. O duayı şimdi hatırladım. Melekliydi. Şöyleydi. Yattım sağıma döndüm soluma. İki melaike geldi yanıma. Biri sağ yanıma biri sol yanıma. <gülüyor> <gülüyor> tamam böyleydi işte Oh ferahladım birden be Zamanı gelince hatırlarsın demiştim sana Kuş gibi uçarız artık Geçeriz fırtına rızayı Hala mı çıkmaz kafandan şu yarış illeti Çıkmaz baba çıkmaz Trabzon'a önce biz varacağız Sen devam etsene eh, Biraz mola verseydik Daha sonra veririz Bak şu yokuşu bir çıkalım Aşağıda çok güzel bir köy vardır Orada dinleniriz Hadi sen anlat O sıralar Yıldırım Bayezid Han'la Timur Han arasında bir anlaşmazlık çıkmıştı. Ve bu itilaf iki Cihangir Hakan'ı Ankara önlerinde cenge sürüklüyordu. Emir Sultan Yıldırım Han'ı cenk kararından vazgeçirmeye çalışıyordu. Sürünün peşinde koşturan şu çobana bakayım yerim. Ne dert var ne tasa. Ertuğrul gibi oğlu vurulmadı. Sivas gibi şehri alınmadı ki tasalı olsun. Sultanım bu kadar müteessir olmayınız. Ne olursa Allah'tan olur. Takdire karşı tedbir nafiledir sultanım. İçim yanar emirim içim yanar. Ertuğrul en büyük dedemin ismini vermiştim ona. Ah Timur ah. Ertuğrul gibi oğlumu, Sivas gibi şehrimi aldın. Sultanım, hiddetinizi yeniniz, sabrediniz. Sabır imandandır. Mutlaka mükafatını görürsünüz. Kalbinizden öfkeyi atınız. Yalnızca Hakk Teala Hazretlerini düşünün. Onu ve onun Habibi Muhammed Aleyhisselam'ın çektiği sıkıntıları düşünün. Allah! Konuşun eminim. Söyleyin, sizi dinlemek öyle güzel ki. Kuşları, suları dinlemek gibi bir şey. Konuşun Nur, konuşun. Huzur, huzur verirsiniz bana. Sizi kale kapısında gördüğümde üzerinizde yine bu libas, bu sarık vardı. Yüzünüzde aynı nur. Dudaklarınızda aynı tebessüm vardı. Konuşun emirim. Susmayın. Hakan'ım. Halet-i ruhiyenizin farkındayım ama Timur'la vuruşmayın, gitmeyin. Korkulur ki dini devlet zarar görür. Gayrı Okyay'dan çıktı emirim. Geriye almanın imkanı yoktur. Anla beni emirim. Benim işim Cenk, seninki İrşad. Dönmezsem oğullarımdan en münasip olanını bey yap. Ben sana olan hakkımı helal ettim, sen de helal eyle. Helal ettim sultanım. ...lakin biraz daha düşünseniz. Hayır emirim olmaz. Ol Timur namıyla anılan Topal'la... ...Ankara'da vuruşacağım. Ordusumda filler değil... ...ejderhalar da olsa... ...geriye dönmem gayrı. Ah ah... Neden ah çekiyorsun baba? Osmanlıların... ...bu büyük ve cesur Hakan'ı... Ankara Savaşı'nda yenilerek... ...esir düştü. Az bir zaman sonra da... ...üzüntüsünden vefat etti. Keşke Emir Sultan'ın sözünü dinlesin. Keşke, keşke. Ama Emir Hazretleri'nin buyurduğu gibi... ...takdire karşı... ...tedbir nafiledir. Bu mağlubiyetin hemen arkasından... ...Bursa işgal edildi. Ya Emir Sultan? Emir Sultan'a ne oldu? Harp esirleri arasında... Timur Han'ın karşısına çıkarıldı. Timur Han, bu büyük insanı görünce ondan yanında kalmasını istedi. Ama Emir Sultan, bu talebi kabul etmeyince serbest bırakıldı ve Bursa'ya döndü. Bursa'da ahali, yiyecek bulamaz hale gelmişti. Ağır bir mağlubiyet alan Osmanlı Devleti, karışıklıklar içindeydi. Ahali, müracaat edilecek mercii olarak, Emir Hazretlerini kabul ediyor ve bu işgalin kaldırılmasını ondan istiyorlardı. Emir Sultan ahaliye söz verdi ve sözünü yerine getirdi. İşgal kalktı. Karışıklıklar bitti ve devlet gene eski kuvvetine erişti. Emir Hazretleri 2. Murat Han'ın İstanbul muhasaratına da dervişleriyle beraber katıldı. Ama henüz Fetih günü gelmemişti Bursa'ya dönüp Hizmetlerine devam etti Vay vay vay Ne oldu Halil Bir bizim hayatımıza bak Bir de Emir Sultan'ınkine Çok büyük hayat yaşamış çok... Evet evet Fakat büyük de olsa Sade de olsa Her hayatın bir sonu var 1429 senesinde Korkunç bir veba salgını Bursa'yı kasıp kavuruyordu Emir Hazretleri de ...sonbaharda vebaya yakalandı. Akar gözlerimden yaş yerine kan... ...zerrece görünmez gözüme cihan... ...deryalar nuş edip kandırmaz iken... ...aşıklar kandıran ummanı buldum. Vasiyetimdir. Nerede olursa olsun... ...ne ederse etsin... حتی با رحم و ولی که لب نماز مکلدرسن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یسین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 لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلادا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أن ذعتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون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 وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل مرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبون وما فعززنا بثالث فقالوا فقالوا اننا اليكم مرسلون قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون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 لئن لم تنتهوا لنا رجماكم ولا يمسنكم من عذاب أليم قالوا طائركم يا عقب أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسالكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين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 Sadaqa Allahu Alazim Eşhedü en la ve eşhedü Muhammeden abduhu ve rasuluhu Emir Sultan bu fani dünyadan göçtü için bir hoş oldu mahzunluk çöktü birden Demek Seyyid Emir Sultan vebadan öldü Ölüm bir köprüdür Her fani gibi Emir Hazretleri de bu köprüden geçip rahmete rahmana kavuştu Hem de şehit olarak Şehit mi? Şehit ya Devası olmayan bir hastalıktan ölenler de Rabbimiz katında şehit olarak kabul edilir Ya Bak bunu hiç bilmiyordum Rabbimizin rahmeti sonsuz Merhameti boldur evladım Bak baba ya Şu Rıza'nın yaptığına bak Bizi sollamaya çalışıyor Şu adamı gördüm ya bütün huzurum kaçtı Bırak geçsin evladım geçsin Sen akıllanmadın mı hala Yani yarışı kaybedip namımı ve paramı ona mı kaptırayım Suratçı gidiyor kaza yapacaklar Galiba frenleri patladı Durduramıyor Eyvah şarampola devrildi Şuraya bak <gülüyor> Su testisi su yolunda kırılır üzülme baba Öyle deme Halil Aynı şey bizim de başımıza gelebilirdi Dur da onlara yardım edelim Neden duracakmışım Neredeyse Trabzon'a geldik Hem kamyonun kutu gibi buruştuğunu görmedin mi? <gülüyor> i̇nip bakalım. Kokulmaları imkansız İnip baba. bakalım, inip bakalım. Belki yaralanmışlardır. Kim bilir belki de... Tamam. Bana ne? Birisi rakibim öteki de bana ihanet eden muavin. <gülüyor> bana ne baba? Aa, dur öyleyse ben ineyim. Anlaşılan sen rüzgar halillikten kurtulamadın hala. Tamam, tamam. Durdum işte. Yine de. Bu ıssız başında nasıl yardım edeceksin ki onlara? Allah... Allah bir kolaylık verir Hadi sen yoluna git ya, Gidiyorum tabi Selametle <Gülüyor> Tuhaf İhtiyar sanki tek başına bir iş yapabilecekmiş gibi indi Aa, Ölmüşlerdir çoktan <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Tuhaf oldum ya İçimden bir ses yürü yoluna diyor, öbürü dön geri. Hangisini dinlemeli? Yürü diyen Rüzgar Halil'in sesi, geri dön diyen kimin sesi? Gel şimdi sen de düşman ol nefsine. Zayi eyle ona her ne dilerse. Eğer bu işte atarsan riyayı kendine rehber kıl evliyayı. Ses Emir Sultan'ın sesi Evet Evet Onu dinlemeliyim Geri dönüyorum Baba Yaşıyorlar mı baba? Halil, döneceğini biliyordum. Emir Sultan hazretlerini öğrenen kimse kötülük edemez. Hadi gel, senin mavini kurtaralım. Bacağı sıkışmış. <gülüyor> Rıza, Rıza nerede baba? Onun ömrü buraya kadarmış. Ben sebep oldum. Onun ölümüne ben sebep oldum. Vakti gelmiş oğul. Bırak dövünmeyi de... Muaveni çıkaralım şuradan. Hadi. Sen tut. şunu kaldır. Tamam. Ha. Ben de yavaş yavaş çekeyim. Ha. Ş sakın bırakma. Ha. Yok baba bırakma. Tamam. Ha. Ha. Ha. tamam. Oldu işte. Ha. Şimdi şimdi de omuzlarından tut. Kamyona taşıyalım. <gülüyor> yavaş yavaş. yavaş. Tamam. Aman yavaş. Şuradaki kasabada bir hastane var baba. Ha. İyi öyleyse. Bir an evvel gidelim. Ne bu halin oğlum? Ne düşünüyorsun böyle kara kara? Ee, hastaneden dönmeni bekliyordum. Ne oldu baba? Kurtulacak mı? Evet. Sadece ayağı kırılmış. Elhamdülillah. Hiç olmazsa o kurtuldu. Eh, yolculuk da bitti neredeyse Hadi sen de durma artık düş yola ha, Sen dinlemiyorsun beni Halil Ezanları dinliyorum baba Ezanları dinliyor ve hayatımın muhasebesini yapıyor Evet ezanlar Ezanlar namaza Allah'a kulluk etmeye çağırıyorlar bizi Eee ne duruyoruz öyleyse abdest alalım <gülüyor> Bunu sen mi söylüyorsun Rüzgar Halil? Tuhaf dursun. Tuhaf değil baba. Hiç de tuhaf değil. Rüzgar Halil yok artık. Hadi baba. Hadi namaza. Allahu ekber. Allahu ekber. Lâ Tcrt sundu. Bir başka programda buluşmak dileğiyle hoşçakalın.